Merhabalar değerli dinleyiciler Yeşilçam Arközü programındayız ve bugün değerli konuğum Sabahattin Bilgiç. Onunla birlikte plaklar üzerine Yeşilçam ve plak ilişkisi üzerine ve birazcık da aslında galiba plak kültürü üzerine sohbet edeceğiz. Hoş geldin konu. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ee, aslında biraz hani kendinden bahsedersen hani işte nereden bulaştım plak diye oradan başladık ondan sonra hani Yeşilçam ve plak konularına Tabii ki e, 85 İstanbul doğumluyum Sabahattin Bilgiç. Ee, nasıl başladım bence herkes gibi başladım işte kaset CD daha sonra plakla başladım ee, ortaokul döneminde e, kaset e, toplayarak bulaştım bu işlere hı hı. işte haçlıklarımla, okul çıkışı Beyoğlu'ndaki sahaflardan işte sevdiğim rock gruplarının kasetlerini toplayarak başladım ee, plağa karşı hep bilgi vardı. Ama birazcık ailem e, uzak tuttu. Çok fazla bulaştırmak istemedi. İşte malum üniversite hazırlık dönemi olsun. E, diğer şeyler olsun. Çok fazla bulaşmadım. E, kasetle başladım ve gayet mutlu bir şekilde devam ederken işte CD'ler dolaşıma Hı -hı. girmişti. 90'ların ortalarında sonlarına Hı -hı. doğru. E, daha sonra CD'ler e, bayağı bir yer kaplamaya başladı hayatımda. Sonrasında da işte e, plak keşfetmemle hı hı. küçük bir arşiv yaparak e, sevdiğim rock gruplarını işte yabancı klasik rock 60'lar 70'ler e, klasik rock gruplarını toplayarak başladım. Peki yani işte plak keşfetmende birileri de yardımcı oldu mu? Çünkü çok fazla bulunmuyor oldu. o dönemlerde. Aynen oldu. E, 2000'lerin başında babamın bir tane DJ arkadaşı vardı. E, kendisinin yani muhteşem bir plak koleksiyonu vardı. Evi disco gibiydi işte beraber babamla gidiyorduk takılıyorduk orada Hı -hı. işte Pink Floyd'dur diğer underground gruplar 70'ler King Crimson Iron Butterfly gibi grupları o şekilde keşfettim Hı -hı. Yani onun böyle disco şeklinde bir odası vardı disko topu, ışıklar Hı -hı. işte gidip oturuyorduk işte resmen böyle tarih dersi gibiydi bir dönem zaten DJ'lik de yapmıştı kendisi 80'lerin başında ee, kısa bir dönem Nukhet durumunda dansçılığını yapmıştı kendisi. Hı hı. Ee, yani hep benim kafamda vardı işte plak nasıl olur? İşte nasıl e, bulaşırım şeklinde bir ilgim vardı. Ee, yani bana bu kültürü e, aşılayan kişiydi kendisi. E sonra e, bir gün e, Çukurcuma'da eskicileri gezerken bir tane e, George Harrison plağı buldum. Hı hı. E, İngiliz baskı 80'lerin ortası Dönem baskısı değildi e, George Harrison'ın e, bestofunu Buldum ve onu evimin bir köşesi, köşesine Koydum henüz daha pikabım um yoktu İşte bir gün pikabım um olursa Onu dinlerim şeklinde başladı e, Sonra pick edindim Bir şekilde Daha sonra uf ufak ufak sevdiğim rock gruplarını Toplamaya başladım Yani o şekilde e, ufak ufak Toplayarak e, çok derinlere Dalarak birazcık da işte ...arşivcilerden, koleksiyonculardan hı hı. ya da plak satıcılarından edindiğim bilgilerle... E, ...birazcık o kültürü de genişlettim. Bir, yaklaşık 10 yıldır aralıksız olarak topluyorum. Güzel. E, sevdiğim şeyleri toplamaya çalışıyorum. Ama e, yani ilk başlarda birazcık sıkıntı çektim. Maalesef çok fazla kaynak yok. Hı hı. Rehber ya da fihrist bazında... ...plakseveri ya da müzik severi yönlendirecek e, çok fazla yayın yok maalesef. İşte dediğim gibi sahaflar, koleksiyonerler e, bunlar ciddi anlamda yardımcı oldular. E, sonrasında da işte strateji belirleyerek bugünlere kadar getirdik arşivimizi bu şekilde. Çok önemli noktayı söyledin. Yani... Programın ismi Yeşil Çam Arkeolojisi. Yeşil Çam Arkeolojisi olarak koymamızın ana sebeplerinden bir tanesi de Yeşil ilgili bilgi ulaşmak için resmen bir arkeolog gibi e, kazı yapılması gerektiğini Aynen. zaman içerisinde keşfettim ve hı hı. E, işte bu kazıları aslında yapan bir sürü insan var. Onlarla evet. tanışmaya çalışıyoruz ya Aynen. da e, hani birer sanki e, işte kazılmayı bekleyen e, antik şehir gibi duran pek çok konu da var. Evet. E, kimisi de o kadar zamana bırakılmış ki tahrip olmuş umutulup gitmiş e, Kimisi örümcek ağları içerisinde kalmış yani aslında Aynen. hani bu yeşilçam tarihçesi ile ilgili durumda Hı -hı. E, aynı bizim e, işte 90 öncesi Han yani Türk müziği içinde söylenebilir plaklarda biraz bu konuda Aslında e, yol gösterici oluyor Kesinlikle. E, plan Aslında yeşilçam bir alakası da e, ağırlıklı olarak ...ses teknisyenlerinin plak kullanmış olması... Hı hı. ...müzikleri koyarken yani... Hı hı. E, ...onlara ben Yeşilçam DJ'leri diyorum... Evet. E, ...geçişleri bile... ...plakla yapıyorlar orada... Yani, e, ...canlı geçiş yapanlar da var... Hı hı hı. E, ...bazen şarkı üzerine hemen şarkı... ...oradan geçiyor, montaj sırasında... ...o şarkının öbür şarkıya geçiş yaptığı kısımlar da varmış... Aynen. ...yani bunları öğrendikçe aslında... böyle hani böyle ...plak çok ala, ne alakası var... yeşil Yeşilçam'la denebilir ama... Aynen. ...tam tersine... E, ...merkezinde de oturuyor çünkü... Pek çok film aslında o havayı veren de e, bu müzikler. Ya da kullanılan müzikler. E, tabii özgün müziklerden bahsedemeyeceğiz. Pek çok yüzde doksanı e, yabancı filmlerin halihazırda hazırda yapılmış soundtracklerinde anılmış. Hı. Ama e, yani plak ve işçim arasında çok büyük bir ilişki var. Kesinlikle. Ancak tabii senin e, konuk... Seninle bu sohbeti yapmak istememin ana sebeplerinden bir tanesi... ...senin bizim Sinematik Yeşilçam sitesine yazdığın... Hı hı. E, ...Uzun Çalar kapaklarındaki sözler evet. yazı dizisiydi. Evet. E, aslında zamandan beri seninle sohbet ederken... ...bu Yeşilçam müzik ya da Yeşilçam plaklar arasında... Hani ...böyle ilişkiler, böyle bir kaza alanına girdik aslında seninle. Evet. E, merak ettiğim bir şey var. Mesela ilk gözüne çarpan... Hı hı. E, ...hani böyle bir Yeşilçam... E, ...işte... Filmden bir görüntü olabilir evet. ya da ne bileyim işte. Batsın evet. bir dünya gibi Hı -hı. ya da başka. Ya da 45'lik olabilir. öyle bir ilk plak nedir senin? E, şöyle genel bir cevap verin ben. E, söylediğinize paralel olarak. E, şimdi ben Yeşilçam filmi izlediğim zaman. E, her zaman ilgimi çekmiştir. Gazine ortamları. Dans eden kadınlar. Evet. Raks dans sözler. E, çok fazla e, bu tarz manzaralar vardır. Özellikle fantastik filmlerde. İşte Yılmaz Zateniz'in. Çetin İnanç'ın e, filmlerinde işte Kara Maske ya da e, Casus Kıran. Yani en vay çeşitli fantastik filmin arka fonunda hep bir gazino vardır. İşte e, çalan bir orkestra vardır. Önde oynayan bir striptizci ya da dansöz vardır. Bunlar benim ilgimi çekmiştir. Dans eden kim? İşte çalan müzik ya da çalan orkestrayı. E, tespit etmeye çalışmak gibi diyeyim. Belki de mekanları da. Kesinlikle, Hı -hı. kesinlikle. Birazcık e, ya mekanlar konusunda hani e, benden büyük <gülüyor> işte e, babama falan sorarak e, işte burası burası mıydı, şurası şurası mıydı şeklinde e, yani çok e, genel bir araştırmam olmadı maalesef şu ana dek. Ama ilgim dahilinde e, ...Yeşilçam ve müzik. E, yani ben hiçbir zaman bunu birbirinden ayıramıyorum. Hı hı. Ee, yani görsel bir şeyin müziği ya da e, müzik olan bir şeyin görseli, kapak, kapak, hı hı. E, long play kapağı. E, yani e, bunlar hepsi birbirine paralel olduğu için e, çok fazla ayıramıyoruz. E, zaten şöyle bir şey de var. Evet. 60'lar ve 70'ler boyunca yani Yeşilçam'ın zirve yaptığı dönemle e, Türkiye'deki popüler müziğin e, zirve yaptığı dönem birbirine paralel olarak gidiyor. Aynı şekilde 80'lere doğru beraber yine düşüyorlar. Ya yani Bunlar çünkü hep birbiriyle paralel olarak gidiyor. Benim tespit ettiğim şey bu. Bir de Yeşilçam e, yıldızlarının gazinoya çıktığı dönem var. Evet. Aa, özellikle işte Ayhan Işık. Aynen. Ee, ...gibi önemli isimler... Ee, Aynen. ...çok böyle yani filmlerde yaramadıkları dönemden... ...daha sonrasında gazinoya çıkmışlar... ...mesela böyle bir ilişki. Kesinlikle ee, yani... ...dönemin popüler isimlerinden... E, ...gazinocuların... ...faydalanma isteği... ...diye e, yorumluyorum e, tabii, ben. Tabii. E, artı şöyle bir olay daha var... E, ...Yeşilçam ve müzik... E, ...ilişkisi açısından... E, ...yani... ...büyük yıldızların Anadolu'da... ...her yere... Turne'ye gitmeleri mümkün olmuyordu. E, bunu filmlerle, müzikallerle Anadolu halkına ulaşmak için filmleri bir araç olarak görüyorlardı. Tersten düşünürsek. Yine aynı şekilde de e, yıldız isimlerin e, gazine ortamına çekilmesi de yine e, halka bir şeyler sunma çabası ve e, ilgi çekmek amacıyla yine Plakçılık sektöründe de aynı şekilde Yıldız isimlerin plak doldurması hı hı. E, bunun bir göstergesi e, dans sözler konusunda da e, yani yeşilçam zaten 50'li yıllardan itibaren e, filmlerde dans sözlere yer verdi kimi dans sözler şarkıcılık da yaptı kimileri e, uzun çağlar kapaklarını süslediler yani e, Beraber e, ilişki içerisindeydi Peki, bütün bunlar. Peki bu uzun çalar e, kapaklarındaki dansözler e, liderlemeye başladığın zaman sen evet. or orada ilk çıkış noktan ne oldu senin? İlk çıkış noktam e, hayran olduğum dansözlerin Hı -hı. bir araştırmasını yapmaktı. İşte Necla Ateş, Özel Türkbaş, Prenses Banu. E, araştırmamda yani çok fazla kapakta bunların yer aldığını gördüm. Kimi zaman zorlandım benim e, çünkü bir kartpostal arşivim de var hı hı. o bana ciddi anlamda yardımcı oldu şöyle ki mesela bir giyilen kıyafet farklı açıdan çekilen fotoğraflar ya da vücut e, özellikleri olsun e, atıyorum vücudundaki bir ben olsun hı hı. mesela o kapakta e, doğru kişiyi teşhis etmemde bana faydalı oldu. <gülüyor> evet. Çünkü işin ilginci bazı kapaklarda kimi oldu da yazmıyor. Kesinlikle yani. pek çoğunda yazmıyor. 70'lerin ortalarında bazı firmalar işte Kent Plak olsun Esin e, prodüksiyonlarında arka kapaklarda falan yazıyor. E, yani bundan evvel e, bunların tespit edilmemesi ya da derlenmemesi de benim birazcık garibime gitti. Çünkü yani 50'lerin ortalarında 50'lerin başında... O yazı dizisindeki ilk kapak Necla Ateş Amerika'da hı hı. kapak oluyor. Sonrasında 2000'lere kadar uzanıyor. Yani bunların derlenmemesi de ilginçti. Bana ilginç geldi. Bir de şöyle bir olay da var. Şimdi batıya baktığımız zaman insanlar ciddi anlamda bunları kategorize etmişler. Ciddi anlamda bu tarz kapaklara ilgi gösteriyorlar ve özellikle hani toplayan koleksiyonerler Hı -hı. var Türkiye'de henüz daha bence bir oluşmadı. Yani şöyle mi diyelim e, Yeşilçam filmlerinde yer almış dansözlerin sözlerin yer aldığı kapakları e, henüz e, daha keşfetmek. Yani böyle bir koleksiyonculuk şeyi de yapıyor. çünkü kesinlikle koleksiyon böyle bir olabilir. şey olduğunu düşünüyorum ben yani kendin bir tema belirliyorsun ve onun üzerine gidiyorsun. ya yani mesela son zamanlarda işte Yeşilçam Filmlerinde e, yer alan ya da kapağında bir yeşilçam sahnesi olan 45'likler biraz ilgi görmeye başladı. Evet, evet. Bir, birkaç koleksiyonerin teşvikiyle diyelim e, diğer insanların üzerinde etkisiyle diyelim. E, böyle bir şey başladı böyle bir moda yayıldı ama e, yani dansöz ya da erotik kapak hı hı. E, yani bayağı bir şey basılmış uzun çalarda özellikle. Yani bunlar da yavaş yavaş bence ilgi görmeye başlıyor. 45'lik üzerinde de çok fazla var. Ama e, birazcık daha sınırlı öyle söyleyeyim. Belli isimler, belli kareler, belli firmalar. Ama e, uzun çalarda bir de e, yazı dizisinde de belirttim. Yani yurt dışı da Hı -hı. giriyor bu sefer. Evet. İşte Necla Ateş'in, Özer Türkbaş'ın yurt dışında yayınlanan plakları... Aynı şekilde... E, ...bir görsel zenginlik çıkarıyor ortaya. Yani bu şekilde. Evet yani yazım bu konuda aslında... E, ...bir rehber niteliğini taşıyor. Ben Kesinlikle. Ben buradan hani, adresi de vereyim. Sinematik e, Yeşilçam'da... ...sinematikeşilçam.com e, sitesinde... Hı hı. E, ...uzun çalar... ...kapaklarındaki dansözler... ...olarak yazarsınız aramaya. Orada bu rehbere de ulaşabilirsiniz. Aynen. Amacım e, da oydu birazcık. Yani... E, ...toplayacak kişilerin de birazcık kafası karışık gibi... Aa, ...acaba bu bu mu? Bu, bu değil mi? Ee, hem hepsini bir arada görmek güzel... ...hem e, işte yabancı, yerli e, ayrımına girmeksizin... ...direkt kişi bazında ilerleyebilirsek... ...bir de tarihler, albümün isimleri falan da var yazıda... Evet. E, ...dinleyicilerimiz e, oradan da bir kontrol edebilirler... ...yani hepsini bir arada görmek güzel... Ee, i̇şte ilk yazı dizimizde e, Necda Ateş, Prenses Banu Figenan Hı -hı. E, Figenan ikinci, i̇kinci galiba, de, i̇kinci ikinci de. de. Ee, işte Mine Mutlu Yeşilçam filmlerin Pardon Mine Mutlu karıştırmış olmayalım <gülüyor> Ona hayranlığım ayrı zaten Seher Şeniz, <gülüyor> Seher Şeniz. Ee, Yani bunlar e, Yeşilçam filmlerinde yer almış Sahneye çıkmış Dansözlük ya da strip diz e, striptizcilik yapmış e, kişiler ve bütün bunlar birbirine bağlantılı yani hepsini bir arada görebileceğimiz için e, güzel bir yazı olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir şey de daha var ee, hani bir, böyle bir yazı ekledikten sonra biz e, belki hani eksik kalan bazı şeyler vardır ya da evet. belki haberimizin olmadığı bir plak kesinlikle. vardır. Belki de ona sahip olan bir kişi gelip çünkü genelde böyle bu tip listeler Aynen. yapıldığı zaman kesinlikle Aynen. şu olur ama bu liste eksik asıl evet. olan şey bu. Kesinlikle. Hani bir siteleri bu şekilde yayınlamak da hani sonuçta bir kitap olarak çıkmıyor. kesin Hani kitaplarda ikinci baskıda, üçüncü baskıda ek evet. bilgileri şey yaparlar ama hani bu bilginin bir ucu yok. Hani tamam müthiş bir şekilde araştırabilirsin. Bütün zamanı verirsin evet. ama atıyorum 1.45'lik belki de zaten işte 500 tane basılmıştır. Ve evet. zaten o 500 tane basılanın 50 tane sadece satılmıştır. Ve daha Aynen. sonra bir dopaya kaldırmıştır. Bilemiyorsun yani bunları. Aynen. Filmle ilgili belki... Bu tip bir rehbere, e, rehberle uğraşmak da güzel oluyor. Evet, en azından görsel rehber diyelim. Şöyle bir şey de var. Mesela hani kişiyi tespit ettiğim, birkaç farklı kapak üzerinde, farklı filmlerde kişiyi tespit ettiğim ama ismini bulamadığım şeyler de oldu. Yani şöyle, şöyle bir şey açıklayayım. Şener Şen'in de yer aldığı kantolarla ilgili plan mesela ben... Ee, hatta programda da yer vermiştim. Evet. Ama plan hangi tarih basıldığını bir türlü bulamadık. Maalesef. Yani ge gerçekten dönemden dolayı e, Ercan Demirer bana üç aşağı, beş yukarı şu tarihler arasında olur. Evet. Plağa bakıyoruz, yani plakla ilgili şeylere bakıyorum, gör görselleri bakıyorum, herhangi bir şekilde Hı -hı. E, hangi tarih yani işte atıyorum 1971 ise 71, 72 ise 72. Net bir şey yok. Yok, yok ya yani böyle bilgi yok. Yani bu çok fazla şeyde geçerli. Maalesef tarih konmamış kesinlikle ee, hatta bu plak da sanırım ikinci kez de basılmamış ya bu Şener Şen'in plagi abi. ikinci kez basılmıyor sonra bir CD çıkartılıyor galiba Olabilir Nurhan Damcıoğlu'nun da yer aldığı öyle bir toplama yapılıyor evet. Şener şimdi Şen bir tane şarkısı ya bildiği galiba yanılmıyorsam evet. ama onu onu da internette e, MP3 şeklinde e, Derlendiği için biliyoruz yani bir bu, tane böyle bir durumda aslında bir tane masal plak denk geldi ya evet onu da benimle evet aynen o da çok enteresan yani kazdıkça çok enteresan şeyler çıkıyor. Evet yani masal plakları mesela. Belki de e, doldurulmuş. Aynen. Hani ben tabii Yeşilçam'la alakası pek yok ama mesela e, Star Train hı hı. E, orijinal serisinin e, plaklara basıldığını öğrendim. Evet. Mesela bu süper bir şey. Yani bölümü atırıp e, plakta da dinliyorsun. Yani bu da çok evet. keyifli bir şey. E, şöyle bir çabam da vardı bizim de bu arada. Evet. Şöyle bir çabam da olmuştu. Yine sizinle görüşmüştüm. Yeşilçam Kaynaklı ya da tiyatrolu kökenli oyuncularımızın e, plaklara ses sesleriyle verdiği katkı. Hı. Mesela Nedret Güvenç'in meşhur e, böyle ağlama şeyleri vardır. Kimi plaklarda işte ağlayan kadın Hı. şeklinde. Ya yani onlar da mesela e, ilginç. Yani onları da bir derlemek var kafamda. Bir 20 plaklık bir listem var. E, bakalım. Ama yani uçsuz bucaksız gerçekten. Ee, şöyle olabiliyor bazen. Mesela plak etiketinde ismi cismi yazmıyor. Hı -hı. Ama plan bir yerinde konuşuyor. Yani bir yeşil çam artisi de olabilir o konuşan kişi. Ya da tiyatro kökenli bir sanatçımız da olabilir. Ee, bunlar da çok ilgimi çekiyor. Yani ben dediğim gibi hani birbirinden bağımsız düşünmek... Ee, çok akıl kârı değil açıkçası çünkü birbirini tamamlayan bir şey ve e, birbirini destekleyen bir şey yani dediğim gibi hani görselin e, müziği ya da müziğin hani görseli e, birbirle tamamen bağlantılı tiyatro plakları masal plakları e, bunlar da ilgi çekiyor. Peki yani tabii sadece dansözlerle ya da işte diğer oyuncularla alakası sadece yok. Sanırım Yeşilçam e, sanatçılarının başka katkıları da vardır herhalde. Kesinlikle. E, bu plakla müzikle ilgili. On, onlara, onlara da ilgileniyorsun değil mi? İlgileniyorum ama e, şöyle söyleyeyim. Koyun. Koleksiyon olarak yani hani şu anda keşif aşamasındayım. Yani keşfettikten sonra daha çok böyle e, derinlere dalıyorum. Hı. Ya yani çok fazla şey var. Ee, 60'larda 45'lik döneminde yani büyük firmalardan çıkan Yeşilçam sanatçılarının 45'likleri Fatma Giri. Aslında geçen aklımda. sene geçen sene yapmıştım bu programı. Ee, 6 program kadar sürdü. Evet. Ee, ve ben programı devam ettirirken e, yaklaşık 15 kadar daha yeni e, isim. Yani evet. O program devam ettikçe 15 isim daha çıktı. Onları tekrar yeniden derlemek gerekiyor. Hatta e, sitedeki yazıyı da bizim tekrar yenilememiz, evet. güncellememiz gerekiyor. E, uzun Ama genelde ağırlıklı 45'likte uzun çalar olarak var. Yani, çünkü bana bahsettin. 70'lerin ortalarında e, çok fazla var. Hı hı. Yeşilçam'da yine filmlerde yer almış. Romalı Perihan, hı hı. Sezer Güvenirgil, Serpil Örümcel, Örümcer. E, bunlar ilk aklıma gelenler. Yani e, uzun çalar ların piyasada ağırlık kazandığı dönemde 75-80 arasında da yine Yeşilçam artistlerine rastlıyoruz. Hı. Direkt setlerden sahneye geçen isimler, program yapan isimlerin basılı materyalleri de var. Nazan Şoray, evet. hal hal fenomeni önemli bence. Yani elde ettiği başarı konusunda... ...önemlidir bence. Ya çok fazla örnek var... ...o dönemde de. Bütün bu isimler içerisinde... ...aslında en ilginci şu... E, ...belki de tek konservatör eğitimi... ...almış galiba Murat Soydan. Hı hı. Ama tek albüm çıkartmayan da o. Yani onun da kaydı hı. yok. Evet. <gülüyor> mesela e, şey, Şimdi biz programın sonuna geldik. Hı hı. E, bu kadar müzikten... ...konuştuk aslında. Bir... Hı hı. E, hani ...kapanış şarkısına yer verelim. Tamam. E, onu da senin seçmeni... ...istiyorum. Tamam. Şöyle olsun. hem ilk olduğu için bence önemli... Ee, bir de hani yurt dışında önemli müzikallerde yer aldığı ve e, göbek dansçılığının hani dünyada bence sembol isimlerinden biri Necla Ateş. Ee, 50'lerde dünyada popülerdi. Daha sonra ülkemize dönerek yine kısa bir dönem İzmir fuarında e, çalışmıştı. Onun e, yurt dışında doldurduğu e, ve... ...kapak kızı olarak yer aldığı... E, ...LP'de bir şarkısı var... E, ...Şika Şika ismi... Hı hı. E, ...onu bir dinleyebiliriz... Tamamdır. ...dinleyicilerimiz için... ...ilk olduğu için ve erken bir tarih olduğu için... ...önemli... E, Umarım hoşuna gidecektir herkesin. Bu, bu kaydı plaktan aktardın değil mi? Evet. Tamam okey. Çok teşekkür ederim. Ee, Sabahattin Bilgiç ile e, Yeşilçam ve plaklar üzerine bir sohbet yaptık. Tabii süremiz kısıtlı. Evet. Ben tekrar teşekkür ediyorum ben geldiğin teşekkür için. Ben teşekkür ederim. Bakarsın yine de... önümüzdeki İnşallah. günlerde ya da a, a, a, aylarda seve başka seve bir seve. konuda yine birlikte oluruz. Seve seve. Ee, Yeşilçam Arkeolojisinden ben de Zutku Uluer. Açık Radyo 94.9'da. Salı günü 15.30'da. Her hafta buradayız. Bekleriz. Şükür, şükür, şükür da şükür, şükür, şükür de, de onlayalım kaşık havası. Hey. Aman, aman, aman. Oh. İçle yel, whohia zina, ya ahlı ırda fijnina.